Düşünce polisi, büyük birader, o da 101, tanıdık geldi mi? George Orwell adını hiç duymamış olsanız bile mutlaka onun yarattığı bu kavramları duymuşsunuzdur. Orwell, hayvan çiftliği romanını dönemin değişken politikalarını ele alıp çarpık distopyalar ve vahşi yicivler yaratmak için kullandı. 1984'ü ise Dünya çapında baskıcı rejimler tarafından sevilmeyen, hatta tarihin belli dönemlerinde yasaklanan bir özgürlük çığlığı olarak. Bu eserler öyle büyük ki ölümünden 72 yıl geçmiş olsa bile etkileri hala sürüyor. Peki İngiltere'nin en büyük modern yazarı hakkında gerçekten ne biliyoruz? Orwell, İngiltere'nin en seçkin okulunda okumuş bir sosyalist, ezilen halkların tutkulu bir savunucusu ve ölüm döşeğinde kendisine Hristiyan cenazesi yapılmasını talep eden bir ateist. Kafanız biraz karıştı değil mi? O halde bugünkü videoda bu karmaşık adamın zihnine bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Orwell'in işçi sınıflarına olan saygısı göz önüne alındığında onun bu koşullarda doğmuş biri olduğunu duymayı bekleyebilirsiniz. Ancak işin aslı pek öyle değil. Büyük büyük babası İngiliz aristokrasisinden gelen köle sahibi bir tüccardı ve ölümünden sonra ailesine geçinmek için büyük miktarda para bırakmıştı. George Orwell ise 25 Haziran 1903'te Hindistan Motihari'de doğdu. Orwell ilk doğduğunda babası Richard, Hindistan'daki İngiliz kamu hizmeti için çalışan bir gümrük memuruydu. Biraz önce bahsetmiştik, aslında aristokratik bir aileden geliyorlardı. Ancak kendilerinden önceki nesiller maalesef bütün varlıkları tükettiği için bu zenginliğin pek faydasını göremeyen baba Richard, eşi Ida ile birlikte... Orwell'in daha sonra yoksul bir züppelik olarak adlandırdığı bir atmosfer yaratarak hep zenginlermiş gibi davranmaya çalıştı. Orwell'in doğum adı Eric Arthur Blair'di ve bugün bildiğimiz malısını 30 yaşına kadar bulamamıştı. Burada belirtmemde fayda var sanıyorum. Ben video boyunca yazarımızın hepimizin bildiği ve söylenişi daha kolay olan ismi George Orwell'i kullanacağım. Şimdiden bunu belirtmek isterim. Orwell henüz 1 yaşındayken annesi kız kardeşini ve onu eğitimleri için İngiltere'ye geri götürdü. Öğrenimine 1911 yılında çok disiplinli bir Katolik okulu olan Saint-Syprien's da başladı. Dönemin zengin modasına uygun bir okul olan Saint-Syprien's tam da aristokrat bağları olan, saygın bir İngiliz ailesinin çocuklarını gönderebileceği türden bir okuldu. Ancak ne yazık ki Orwell'in ailesi o kadar yoksuldu ki. Bu koşulların sadece saygıdeğer kısmını kendi çabalarıyla sürdürmeye çalışıyorlardı. Yeni okul arkadaşları ise asıl gerçeği unutmasına asla izin vermedi. Yıllar sonra okul günleriyle ilgili yazdığı bir denemede, Sansipriens'teki hayatını, herkesin üstlerindekilerine yaltaklandığı, alttakileri ise hor gördüğü bir ortam olarak anlatacaktı. 1917'de Orwell, İngiltere'nin yine çok elit okullarından bir tanesi olan Eton Koleji'nde iyi bir burs kazandı ve oraya başladı. Ancak Eton Koleji Orwell'i ailesinin ondan beklediği gibi saygın bir aristokrata dönüştürmedi. Genç Orwell henüz oradayken kendini sosyalist yazarlarının çoktan eserlerini kaptırmıştı bile ve her türlü otorite figürüne karşı ömür boyu hissedecek olduğu güvensizlik hissinin tohumları bu sıralarda atılmaya başlamıştı. Orwell 1921'de mezun olduğunda ait olması beklenen aristokrat kültürünü sonsuza dek terk etmeye hazır ve nazırdı. Üniversiteye gitmek yerine ani bir kararla o zamanlar İngiliz sömürgesi olan Burma'ya yani bizim bildiğimiz adıyla Myanmar'a gitti. Ailesi bu tercihten hiç hoşlanmadı. Onu saygın üniversitelerin birinde hayal ederken şimdi babasıyla aynı kaderi paylaşıyordu. Ancak babası için bu bir seçim değil. Zorunluluktu. George ise bu görevi tamamen kendisi istiyordu. Oysa herkes bilirdi ki Eton mezunu biri asla vurmaya gitmemeliydi. Orwell oraya imparatorluk polisi olarak gitmişti. Emrindeki 200 yerel görevliyle birlikte orada yaşayan halkın güvenliğinden sorumluydu. Sizce Orwell oraya giderken yaptığı bu görevden mutsuz olacağını, nefret edeceğini biliyor muydu? Bence bilmemesi imkansız. Bu bir tür kendine meydan okumaydı. Ancak orada geçireceği zaman kendini sınamaktan çok daha fazlasını görmesine sebep olacaktı. Yaptığı görev 21 yaşındaki biri için oldukça ağır bir yüktü. Hele ki görev icabı sert davranması gereken yerel halka duyduğu içten samimiyet sebebiyle bu süreç onu melankolik bir okul çocuğundan melankolik bir yazara dönüştürdü. Burada önce görevinin getirdiği bir baskıcı rolünü oynamaya çalıştı ancak zamanla büründüğü bu rolün onu mahvettiğini keşfetti. Bunun yerine yerlilerle arkadaş olmaya başladı. Halkla arkadaşlık ilişkisinden oldukça zevk kalıyordum. Ancak İngiliz olması bu bağın önündeki aşılmaz bir engeldi. Sonuç olarak yaşadığı tam bir alacakaranlık karanlık durumuydu. Ne tam zalim olabiliyordu ne de tam bir dost. Sömürgeye uğrayan kardeşlerinden yaptığı işten dolayı utandı. Ancak onlara yürekten bir samimiyetle bağlıydı. Hem kafası hem ruhu çok karışıktı. Sonunda Temmuz 1927'de İngiltere'de izindeyken daha fazla dayanamayacağını anladı ve görevinden istifa etti. Ancak Orwell yeniden bir burs kazanıp üniversiteye gitmek yerine ailesine yeni bir kalp krizi geçirtmeye kararlıydı. İngiltere'ye dönüşünde 1. Dünya Savaşı'nda vatanları için çarpışmış işçileri, bu kez ciddi ücret kesintileriyle salgın gibi yayılan işsizlikle boğuşur bir halde buldu. Büyük buhran yaklaşıyordu, zenginle yoksul arasındaki uçurum günden güne artıyordu. Orwell ise tüm bu gerginliğin ortasında, Yazarlık düşlerine ulaşan yolu bulmaya çalışıyordu. Bir kitap evinde geçici olarak çalışmaya başladı. Kısa süre sonra Doğu Londra'da ucuz bir oda kiralayan Orwell, sefil giyimiyle işçi sınıfının en yoksullarıyla beraber vakit geçiriyordu. Sürekli bir düşünceyi arıyor, sorguluyor ve gördüklerin üzerine kafa yoruyordu. Bunun sonraki 4 yıl boyunca aralıksız olarak yaptı. Belki de Orwell bu şekilde bir yaşam tercih ederek Burma'daki zamanından dolayı hissettiği suçluluk duygusunu bastırmaya çalışıyordu kim bilir. 1929'da kısa süreliğine Paris'e taşındı. Burada beşi Fransızca olarak basılan birçok makale ve hiçbiri basılmamış birkaç tane roman yazdı. Burada oldukça yoksul bir hayat sürüyordu. Lokantalarda bulaşıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Paris'te geçirdiği günler bronşit teşhisiyle hastaneye kaldırılınca son buldu ve Londra'ya geri döndü. Aslında Orwell yaşam tarzı olarak o kadar da fakir değildi. Böyle yaşamak tamamen onun tercihiydi. Londra'nın yoksul mahallelerinde birkaç hafta geçirir, ardından biraz dinlenmek için aile evine döner, sonra aynı döngüyü tekrardan başlatırdı. Nihayetinde bu süreç ona yazı yazmaya başlaması için hem zaman hem de cesaret kazandırdı. Ancak Orwell'in ilk yazdıkları kendi tabiriyle korkunçtu. Sahip olduğu birkaç yazar arkadaşı onun acı verici hikayelerini sırf kendi aralarında eğlenmek için okurlardı. Ama Orwell yılmadı. 1928'den 1932'ye kadar hiç durmadan yazısını geliştirmek için çalıştı. Ta ki en sonunda bir Hemingway olmayan ama en azından onu okuyan kimseyi kafa karışıklıklarıyla ortada bırakmayan sade ve minimalist bir üslupta ustalaşana kadar. 1932 yılında Sol görüşlü yayıncı Victor Gollancz, Zweig'in alt tabak arasında yaşadıklarını konu alan Türkçe'ye Paris ve Londra'da Beş Parasız adıyla çevrilen Down and Out in Paris and London adlı kitabı basmayı kabul etti. 40 sterlinlik avans karşılığında kitap Ocak 1933'te yayınlandı. Bu hikayeyi anlatırken alt tabakanın yaşadıkları ile ilgili çok güçlü tespitler yapar. Aslında bu kitap 1933 yılının koşullarına göre oldukça büyük bir skandaldı. Çünkü kitapta anlatılanlar toplum içinde açıkça konuşulmayan türden şeylerdi. Kitabın kapağında isim olarak George Orwell ismi yer alıyordu. Bu kitapta takma isim kullanma meselesi kimlerine göre yayıncının, kimlerine göre yazarın tercihiydi. Gerçeği henüz bilmiyoruz. George Orwell'in anlamına gelince, Orwell Britanya kırsalındaki bir nehrin adıydı. George ise geleneksel bir İngiliz ismiydi. Ve böylece Eric Arthur Blair artık tarihte George Orwell olarak tanınacaktı. Kitap yok satmasa da hakkında oldukça iyi değerlendirmeler yazıldı. Bu o dönem için fena değil anlamına geliyordu. Orwell'in yayıncısı elinde taslak olup olmadığını sordu. Orwell'in bu soruya kurnaz bir gülümsemeyle karşılık verdiğini tahmin edebiliriz. Çünkü dünyada geçirdiği kısa yolda kendisini ünlü yapacak kadar malzemeyi zaten biriktirmişti. Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabını sömürge sisteminin oldukça sert bir eleştirisi olan Burma Günleri kitabı izledi. Burma günlerinde Orwell'in daha sonra kitaplarının temel özelliklerinden birisi olacak özelliği ortaya çıkar. ne yaparsa yapsın kaçamayacak gibi görünen, baskıcı bir sisteme hapsolmuş, yalnız bir kahraman. Kitapta yazar, İngiltere'nin sömürge ülkesi olan Burma'daki yerlilere nasıl kötü davrandıklarını, onları nasıl sömürdüklerini ustaca bir dille anlatır. Avrupalıların gözünde yerliler, vahşi ve ilkel birer topluluktan öteye gitmez. Sınıf ayrımının tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serildiği kitapta, en üzücü nokta, yerlerin de artık kendilerini aşağılık ve değersiz hissetmeleridir. Gurma günlerinin yayınlanmasından tam bir yıl sonra Papazın Kızı kitabı çıkar. Papazın Kızı, önce hafızasını, sonra da inancını kaybeden genç bir kadının hikayesidir. Bu iki kitap bugünden bakınca yazarın okunması en zor kitaplarından ikisidir. Her ne kadar konuları açısından son derece yoğun olsa da yazar hala bu sıralarda kendi tekniğini geliştirmeye devam etmektedir ve bugün bildiğimiz Orwell tekniğine henüz ulaşmamıştır. 1936 yılına gelindiğinde Orwell Londra'daki edebi çevrelerce tanınan ama hala beş parasız bir yazardır. Ama bu durum on üretkenliğine engel olmaz. Papazın Kızı kitabını 1936 tarihli Aspidistra kitabı takip eder. Aspidistra aslında çiçeksiz bir zambak türüdür. Kuşulların zorluğundan, sıcaktan, soğuktan, susuzluktan asla etkilenmez yeşillenmeye devam eder. Bu nedenle bu çiçek kitapta belki de yerinde bir ironiyle İngiltere'deki orta sınıfı temsil eder. Kitabın dili oldukça serttir. Yazar kapitalist sistemi eleştirmeye, orta ve alt sınıfın sorunlarına değinmeye elbette ki devam edecektir. O sene Orwell hayatının teklifini alır. Yayıncısı Victor Gollancz Orwell'e İngiltere'deki yoksulluk hakkında bir yazı dizisi hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Üstelik bunun için yayıncı yazara 500 sterlin ödemeye hazırdı. Ki bu meblağ o zaman çok büyük bir paraydı. Bu rakamı anlamayı biraz daha kolaylaştırmak için şöyle yapalım. Size sipariş verilmiş, hele ki bildiğiniz bir konuyla ilgili yazılması istenen bir yazı düşünün ve bunun için teklif edilen para bugünün parasıyla 45 bin dolar. Bu teklif pek de reddedilir görünmüyor değil mi? Tabii ki de bu teklifi kabul eder ve sonraki iki ay boyunca İngiltere'nin kuzeyindeki madencilerin ve işçilerin arasında yaşar. Onları yakından gözlemleme imkanı bulur. Yazı dizisinde anlatılanlar alışılageldiği gibi nazik, edalı güzeller değil, görülmemiş bir sefadentin hüküm sürdüğü yerlerde yaşayan, dişleri dökülmüş, bedenleriyle hayata tutulmaya çalışan kadınlar ve iflah olmaz ayaşlardır. Kendisine has kokuları olan bu sokakların misafiri olmak onun için hayli zordur. Bu yazı dizisi Vegan İskelesi yolu adıyla kitaplaştırılır. Vegan İskelesi yolu Orwell'in kendisini açıkça sosyalist olarak ilan ettiği kitaptır. Ve bu inancı hayatının geri kalanında da taşıyacaktır. Bu kitapta aynı zamanda Orwell, gerçekleri yeterince anlatmadıkları gerekçesiyle İngiliz sosyalistlerini suçlar. Yayıncı kitabın içeriğiyle ilgili değil ama bu konuda hayal kırıklığına uğrar, çünkü kendisi de seçkin bir sosyalisttir ve kitaba yazdığı ön sözde yazarın bu tavrını eleştirir. Yazar ise yayıncıya tepki göstermek yerine bu eleştirileri nazikçe kabul eder, teşekkür eder ve bir gün bu eleştirilere cevaplarını yüz yüzeyken vermek istediğini söyler. Bu duruma rağmen Orwell elbette yayıncının söz verdiği 500 sterlini alır ve bunu hayatının önemli bir kararında kullanır. bir partide Aylin Maud ile tanışmıştır. Aylin, Oxford'da İngilizce okumuş, gazetecilik yaparak hayatını devam ettiren eğitimli bir kadındır ve kitaptan kazandığı bu parayla 1936'nın Haziran ayında çift evlendi. Vegan iskelesi yolu Orwell'in hayatındaki çalışmaların doruk noktası gibi görünse de Avrupa'daki olaylar yazarın kariyerinin bambaşka bir yöne evrilmesine neden olacaktı. 1931'de İspanya monarşiyi kaldırmış ve yeni düzende liberal cumhuriyete geçmişti. Bu yeni düzen bir süre devam etti. Ancak daha sonra 1933'te seçimleri bu sefer Aşırı muhafazakarlar kazandı. Sonrasında Barcelona'daki solcu Katalanlar İspanya'dan ayrılmaya çalıştılar. Ancak bu direniş General Francisco Franco tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Franco'nun kanlı tepkisi onu sağın gözdesi haline getirirken seçmenleri de hızla yabancılaştırdı. Öyle ki muhafazakarlar güçlerini 1936'da bir sol koalisyona kaptırdılar. Böylece Franco seçimleri tamamen ortadan kaldırmaya karar verdi. Ve 17 Temmuz 1936'da Franco... Darbeyi başlattı. İspanya genelindeki tüm askerler hükümeti devirmek için ayaklandı. Birdenbire İspanya'nın bir kısmı aşırı sağ faşistlerin, diğer kısmı ise aşırı solcuların kontrolüne geçti. Orwell, 23 Aralık 1936'da bir tren garında, Aylin'e veda ederek İspanya'da darbe girişiminde bulunan Franco'ya karşı çarpışacak gönüllülere katılarak İspanya'ya gitti. Aylin de bir süre sonra başka bir gönüllü gruba dahil olarak kocasının yanına Katalonya'ya doğru yola çıktı ve orada İngiliz gönüllülerin gelişini koordine eden Bağımsız işçi Partisi lideri John McNeil'in ofisinde bir görev için gönüllü oldu. Orwell ise artık savaşı uzaktan izlemek değil, savaşın tam göbeğinde yer almak istiyordu. Ölümünden yıllar sonra bulunan notların içindeki bir pasajda bu günlerle ilgili ''Savaşa 1936 sonunda katıldım. İspanya'ya gitmeye gazete makalelerim için malzeme toplayabilmek amacıyla niyetlenmiştim. Bunun yanı sıra eğer çarpışmaya değer gibi görünürse belki de savaşırım.'' diye muğlak bir düşünce vardı kafamda. ''Ne var ki hastalıklı bünyem ve nispeten az sayılabilecek askeri tecrübem hesaba katıldığında savaşmak hususunda pek bir kuşkuluydum.'' diyecekti. Başlangıçta Madrid çevresinde savaşan komünist bir birlik olan uluslararası Tugaylara katılmak istedi. Ancak bu askerlik konusunda deneyimsiz olan Orwell için başa çıkılması oldukça zor bir görevdi. Ve bunun yerine açılımı Marksist Birleşim İşçi Partisi olan, Home'a katıldı. Pratik açıdan bu Orwell'in cepheye gönderilmeden önce kısa bir eğitimden geçmesi anlamına geliyordu. Birkaç ay sonra Orwell oldukça iyi yol kat etmişti. Yeniden Tugaylara katılmaya çalıştı. Ancak Kremlilerin tercihi Orwell'den yana olmadı. Cephede oldukça zor şartlarda yaşıyordu. Üstelik vücudu bitlerle dolup taşıyordu. Artık bu şartlara daha fazla katlanamayan Orwell 1 Mayıs'ta Barcelona'ya döndü. Mayıs günleri Barcelona sokaklarında komünistler, çeşitli anarşist gruplar, Katalan Milliyetçileri ve çeşitli Marksist gruplar arasında oynanan aşırı karmaşık bir güç mücadelesiydi. Orwell, kendini Barcelona'da bir çatıda elinde silahla otururken, Marksist Birleşim İşçi Partisi'nin karargahını savunurken buldu. 5 gün içinde Sokak şiddetlerinde yaklaşık bin kişi öldü. Komünistler kendilerine karşı çıkan tüm gruplara karşı sert bir kampanya başlattılar. Marksist Birleşim İşçi Partisi için savaşan herkes faşist ilan edildi. Birdenbire Orwell cepheye geri dönmeye karar verdi. Uluslararası Tugaylara katılmanın tam sırasıydı. Aslında bu geri dönüş İspanya İç savaşı hikayesinin de sonuydu diyebiliriz. Teruel'de bir siperde uzanan Orwell, bir keskin nişancı tarafından vuruldu. Kurşun boğazından geçti ve neredeyse onu öldürüyordu. O kadar çok kan kaybetti ki ölümü neredeyse kaçınılmaz görünüyordu. Neyse ki bu kurşun George Orwell'i öldürmedi. Cepheden kanlar içinde alınan Orwell, ses telleri kalıcı olarak hasar görmüş bir şekilde Barcelona'ya getirildi. 1937 yılının Mayıs ayının sonunda şehirde işler geri dönülmez noktaya gelmişti. Komünistler düşmanlarına karşı birleşmişlerdi ve Orwell'in de dahil olduğu grup düşman listelerinin başındaydı. Hala ağır yaralı olan Orwell, gitmekten başka seçeneğinin olmadığını farkındaydı. Partiden arkadaşları suikastlere kurban gidiyordu, hapishaneye giren arkadaşları ise kayboluyordu. Şimdi harekete geçme zamanıydı. Orwell ve karısı tam kısıtlamalarını hemen öncesinde Katalonya'dan Fransa'ya kaçmayı başardı. Ve eğer birkaç saat daha geç yola koyulsalardı, bizim için burası... George Orwell'e veda zamanı olabilirdi. Haziran ayının sonunda Orwell, Katalonya'yı saran cehennemden tamamen uzaklaşarak İngiltere'ye döndü. Ancak İspanya'daki deneyimi onu çok değiştirmişti. Orwell hala kendine adamış bir sosyalist iken, komünizme karşı yeni ve kalıcı bir nefret geliştirmişti. En büyük iki eserini besleyecek olan duygu da tam anlamıyla bu nefret oldu. Orwell, savaşın hemen dönüşünde, şu anda bile gelmiş geçmiş en iyi savaş kitaplarından biri olarak kabul edilen Katalonya'ya selamı yazmıştı. Ancak bu kitapta takındığı tavır, yıllar boyunca yetiştirdiği solcu kimliği ve komünist eğilimli okuyucusuna bir ihanet olarak görülüyordu. Kitabın harika içeriğine rağmen, o güne kadar yazdığı bütün kitaplardan daha az sattı. Bu kitap yayınlanmadan önce Orwell uzun süre nefes darlığından şikayet etmişti ve birkaç kez bayılmıştı. Bir süre tetikler yapıldıktan sonra teşhis koyuldu. Yazar, tüberkülozdu ve durumu hiç iç açıcı değildi. 1939 yılının ortalarında Orwell artık hastaydı. Eski okuyucularının çoğu ona tepkiliydi ve kendisi de Avrupa'nın geleceğiyle ilgili oldukça karamsardı. Sonunda 3 Eylül'de 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde savaşta aktif olarak yer almak istedi ancak hastalığı nedeniyle reddedildi. İngiltere'nin Almanlarla büyük bir harbe girmesine tamamen karşıydı ve Almanlara agresif davranılmaması gerektiğini savunuyordu. Fakat bu tutumunu Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı olarak da bilinen Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında Polonya'yı aralarında paylaşmaya olanak tanıyan bir saldırmazlık anlaşması olan Molotov-Ribbentrop Paktı'nın imzalanması ve Polonya'nın bölüşülmesinin ardından değiştirdi. Bu anlaşmayla birlikte hala savaş karşıtı bir tutum sergileyen partisinden ayrıldı ve kendisine devrimci bir vatansever olarak adlandırmaya başladı. Aralık 1940'ta İşçi Partisine yakın Tribün gazetesinde yazan Orwell, savaş döneminde her devrimcinin bir vatansever, her vatanseverin de bir devrimci olması gerektiğini savundu. Ayrıca Orwell, ülkesinin Sovyetlerle müttefik olmasına da tamamen karşıydı ve olası bir İngiliz-Sovyet ittifakının savaştan sonra dünya barışını asla sağlamayacağına inanıyordu. Bu görüşlerin doğruluğu ise Soğuk Savaş döneminde anlaşılacaktı. Sonunda 1941'de yardım etmek için can atan Orwell BBC'ye katıldı ve propaganda yayınları yapmaya başladı. Bugün bile Orwell'in BBC'deki zamanları hala konuşulur. Orada yaptığı iş nedeniyle değil, orada bulunduğu zamanın anlattığı hikayelere ilham olması nedeniyle. Örneğin 1984'teki zinsel işkence odası olan 101 numaralı odanın Orwell'in BBC'deki bitmek bilmeyen toplantılara katıldığı toplantı odası olduğu söylenir. Bu muhtemelen bir söylenti ama Orwell'in orada geçirdiği zamanla ilgili düşüncelerinde açıkça gösteriyor. 1944'e geldiğimizde hem Orwell hem eşi Aileen sağlık bakımından kötü bir durumdalardı. Üstelik uzun zaman boyunca çocukları olmayınca yakın zamanda Richard adında bir çocuğu evlat edinmişlerdi. Ancak şu an ikisi de ciddi hastalıklarla boğuşuyordu. 1945'te eşi Aileen uzun süre mücadele ettiği kanserden dolayı ilk önce hastaneye kaldırıldı sonra orada yaşamını yitirdi. Bu sırada Orwell çalıştığı gazete için yazı yazmak üzere Paris'teydi ve eşinin son anlarında yanında olamamasının pişmanlığını ömür boyu yaşayacaktı. Bu kayıptan sonra yazarın zor günleri henüz bitmeyecekti. İngiltere'de siyasi olarak adı çıkmış olan Orwell'in sahiplerine baş kaldıran çiftlik hayvanlarını konu alan son romanını yayınlamaya istekli bir yayıncı henüz yoktu. Evet, artık Hayvan Çiftliği'ni Konuşma zamanı. Yazar, çürümeyle eş tuttuğu Sovyetler efsanesinin yıkma tasarılarını zihninde kurgularken, Wellington'da 10 yaşlarındaki ufak tefek bir çocuğun, arabasını yürütmek için koca bir atı kamçılamasına tanık oldu ve kafasında şimşek çaktı. Gücünün henüz farkında olmayan, küçücük bir çocuğun kamçı zoruyla sömürdüğü at ile proletarya arasında bir bağdaşlık kurdu. Elbette Burma'da yaşadığı tecrübeler, Londra'da alt mahallelerde geçirdiği zaman da ona ilham verecekti. Rus devrimi ve onun Stalin tarafından ihanetini anlatan bir hiciv olan Hayvan Çiftliği, Orwell'in iki geç dönem başyapıtından ilkidir. Ancak bu gerçeklik 1944'te çok farklıydı. O dönem bu kitap, potansiyel bir utanç kaynağıydı. Stalin, Sovyetler Birliği müttefikiydi ve savaş sürecine zarar vermek istemeyen hiçbir yayıncı, kitaba dokunmak istemedi. Sonunda Orwell, 2. Dünya Savaşı bitene kadar beklemek şartıyla şansını denemek isteyen Amerikalı bir yayıncı buldu. Ve savaşın bitiminin hemen ardından Ağustos 1945'te Hayvan Çiftliği raflardaki yerini aldı. Bu yayın camiası için büyük bir şok olacaktı. Çünkü Orwell'in kitapları o güne kadar ortalama 4 bin kopya satıyordu. Hayvan Çiftliği ise yalnızca ilk yılında 250 bin adetten fazla sattı. Masal tadında yazılan bu kitap okuyucuların büyük ilgisini çekti. Belki de sebebi doğru zamanlamaydı. Belki de kitabın içinde bulunan bazı alıntılardı. Örneğin domuzların söylediği gibi, bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Hangi nedenle olursa olsun, Hayvan Çiftliği Orwell'in o güne kadar yazmayı hayal ettiği en büyük kitaptı. Hiç kazanmadığı kadar çok para kazandı ve birden çok ünlü oldu. Hatta CIA'yı kitabını Rusça çevirmek ve Sovyetler birliğine sokmak için ondan izin almak adına temasa geçti. Yine de Orwell bunların hiçbirinden zevk almıyordu. Eşi Aileen'i kaybedeli sadece 5 ay olmuştu. Hissettikleri karma karışıktı. Kızgınlık, suçluluk, üzüntü, tam bir karmaşa. Gelecek yılın başına yanına oğlu Richard'ı aldı ve Londra'yı temelli olarak terk etti. Orwell'li oğlu İskoçya'nın Ücra köylerine doğru yola çıkarken belki de yakın zamanda aileninle buluşmayı planlıyordu. Ancak henüz değil. Orwell'in yazmak istediği son bir kitap vardı ve ölümün kapısına doğru sürüklenirken yazacağı bu kitap dünyayı değiştirecekti. Orwell ve oğlu İskoçya'nın en az nüfuslu ve en uzak adalarından bir tanesi olan Jura'ya ye yerleşti. Ancak taşındıkları ev Jura'nın kendisinden bile uzaktı. En yakın telefon kulübesi 8 mil ötedeydi. En yakın yerleşim yeri ise 25 mil ötede. Normal şartlarda oradan Londra'ya gitmek iki günden fazla sürerdi. Yıllardır kafasında evirip çevirdiği hikayesinin artık zamanı gelmişti. Komünizm, Katalonya'da gördükleri ve genel olarak totaliterlik hakkındaki düşüncelerini bir araya getirerek kurguladığı distopik bir bilim kurgu fantazisi. Jura'nın kasvetli ve vahşi doğasında fiilen yalnızdı ve artık kitabına kendini adayabilirdi. Sonraki birkaç ay Orwell zamanını günde 10 saat boyunca küçük bir masanın başında kambur oturarak ve durmadan sigara içerek romanının üzerine çalışarak geçirecekti. Şubat 1948'de kitabının ilk taslağı hazırdı. Kitabın ismi üzerine düşünürken The Last Man in Europe ismi aklından geçiyordu. Kitapta anlatılanların hangi yılda geçtiği konusunda da kararsızlık yaşıyordu. 1980 mi? 1982 mi? Ancak son anda gözü takvime takıldı. Sene... 1948'de. Aniden bu tarihin son iki hanesini değiştirdi ve işte ismi hazırdı. 1984. İlk taslağı tamamladıktan birkaç gün sonra evde bayıldı ve tüberkülozu artık katlanılmayacak düzeye ulaşmıştı. Hastaneye kaldırılan Orwell acımasız tedavilere zorlandı. Doğrudan ciğerlerine hava enjekte edildi. Onu neredeyse öldürecek alerjik bir reaksiyona neden olan Deneysel ilaçlar kullanıldı. Bu sırada romanını tamamlayabilmek için çaresizce daktilo da onu eşlik edecek bir sekreter aradı ancak bulamadı. Çağrılarına kimse cevap vermeyince yatağına oturdu ve yazılarını kendisi yazdı. Bu süreçte gitgide zayıfladı. Yılın sonunda hastaneden çıktığında ikinci taslağı bitirmişti ve jüreye geri döndü. Çok kısa bir süre sonra sağlığı tekrardan kötüledi. Ve artık yalnız yaşayamaz duruma gelmişti. Ocak 1949'a gelindiğinde Orwell yaşayanların dünyasına artık zar zor tutunuyordu. Tek isteği vardı bu kitabının yayınlandığını görmek. 8 Haziran 1949'da kitap nihayet yayınlandı. Ve yayınlandıktan sonra büyük tartışmalara yol açtı. Herkes başka bir şey söylüyordu. Kimi bir hiciv olduğunu inkar ediyor, kimi ise içinde bulunan eleştirilerden dolayı Yazarın yargılanması gerektiğini söylüyordu. Ancak yazara hiçbir zaman ne anlatmak istediğini soramadılar. 13 Ekim 1949'da Eton Koleji'nden tanıdığı bir arkadaşının asistanı olan Sonya Bromelle ile evlendi. Eşini kaybetmişti. Üstelik çok yalnız ve hastaydı. Hem bu geç gelen şöhretle ne yapacağını henüz bilemiyordu. Sonya genç, yaşam sevincini sonuna kadar hisseden, hayata dair hala hayalleri olan bir kadındı. Kimilerine göre yazar 1984'ün kahramanlarından olan Julieyi yazarken Sonya'yı model olarak kullanmıştı. 21 Ocak 1950'in erken sabahında, yani kitabın yayınlanmasının üzerinden henüz 7 ay geçmişken akciğerinde bir damarın patlaması üzerine son aylarını geçirdiği Londra'daki hastanede ardında 10 adet kitap ve sayısız makale bırakarak henüz 46 yaşındayken yaşama veda etti. En son isteklerinden biri, Hristiyan geleneklerine uygun bir cenaze töreniydi. Ömür boyu ateist olmasına rağmen, görünüşe göre kendine geleneksel bir vedayı uygun görmüştü. Bu, yazarın karmaşık yaşam öyküsüne tam da yakışan bir tercihti. Kocasının ölümünden sonraki 10 yıl içinde Sonya, basılı olmayan bütün yazılarını da derleyerek tekrardan piyasaya çıkardı. 1960'lı yıllara gelindiğinde Orwell artık İngiltere'de edebi bir ikondu. Artık hayvan çiftliğinin animasyon filmleri vardı. 1970'lerde David Bowie önce 1984'e dayanan bir müzikal üretmeye çalıştı. Ardından da bu isimle bir konsept albüm çıkardı. 1984 yılına gelindiğinde Orwell'in çalışmaları 12 ay sürecek bir çılgınlığı tetikledi. 1984 isimli bir kitabın 1984 yılında tekrardan film olması kaçınılmazdı. Uzun metraj uyarlama Michael Redford tarafından yönetildi ve 1984'te vizyona girdi. Bu romanın oldukça sadık bir uyarlamasıdır ve eleştirmenler tarafından da beğenilmiştir. Filmin sahnelerinin çoğu Romanda belirtilen tarihlerde çekildi. Örneğin, Winston Smith'in günlüğüne 4 Nisan 1984 tarihini yazdığı sahne 4 Nisan 1984'te çekildi. Film, oyuncu Richard Burton'ın ise ömrünün son performansını içeriyordu. Ayrıca 31 Temmuz 1984 yılında astronom Antonin Mirkos tarafından keşfedilen bir asteroide yazarın anısına Orwell adı verildi. Bugün George Orwell gerçek bir edebi star. Adı bütün dünyada bilinen bir romancı. Ancak bunca zaman sonrasında bile kendisiyle ilgili bildiğimiz şeyler hala sınırlı. Açılışımızda belirttiğimiz gibi Orwell aslında tam bir çelişki adamıydı. Sınıflandırmayı reddeden bir düşünme yapısı vardı. Öyle ki bu düşünme biçimi zamanla Orwelliyan sıfatının türemesine vesile oldu. Günümüzde hala rakiplerini yermek için onun adını kullanan solcu ya da sağcı yazarlar, veya politikacılar bulabilirsiniz. Onu şucu ya da bucu olarak isimlendirenler de olacaktır. Ancak Orwell'i bir kutuya koyup, onu herhangi bir şekilde etiketleyebileceğinizi varsaymak asıl noktayı gözden kaçırmamıza sebep oluyor. Orwell hayatı boyunca zaman zaman şeytanın avukatlığını yapmak anlamına gelse dahi fikrini ve ona doğru gelen şeyi her zaman söylemeyi bir erdem saydı. Neticede Orwell'i solcu ya da sağcı olarak düşünmek yerine belki de gördüğü her yerde iki yüzlükle mücadele etmeye çalışan, daha adil bir toplum vizyonundan asla ödün vermeyen bir yazar olarak düşünmeliyiz. Sadece 46 yıl yaşamış olabilir ancak dünyadaki kısacık zamanında Orwell tüm yorumlamalara meydan okuyan karmaşık şah yaratmayı başardı. Öyle ki yazar 1984 ve Hayvan Çiftliği kitapları yayınlandıktan sonra 40 yıl boyunca iki kitabı ile birlikte en çok dile çevrilen yazar olma rekorunun sahibi ve günümüzde hala dünyada en çok satılanlar listesinde ilk onda. 2084'de hatta 2184'e gelsek dahi bir gün 1984'ü hala okuyor olacağız gibi görünüyor. Çünkü çoğu kişinin söylediği gibi tarih tekrürden ibarettir ve Orwell'in yazdıkları sadece kendi yaşadığı dönemle asla ilişkilendirilemez. Yazarın 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ölümünün üzerinden 70 yıl geçmesi nedeniyle eserlerin üzerindeki telif hakkı artık kalktı. Biliyorsunuz bu telif meselesi son yıllarda özellikle çokça çok konuşulur bir konu oldu. Dünya Edebiyatı'nda Agatha Christie, Prost gibi yazarların kitaplarının telifleri de tıpkı George Orwell gibi bitti ve artık birçok yayınevi tarafından basılıyor. Türkiye'de ise yakın dönemde Sabahattin Ali, Orhan Veli gibi isimlerin telifi kalktı. Onların da kitapları birçok yayın tarafından basılmaya devam ediyor. Bu durumda kitapların basım sayısını elbette ki arttırdı. Birçok adı bilinmedik yayın evi tarafından basılmaya başlandı. Üstelik kötü çeviriler olabiliyor bazıları, bazılarının kapak tasarımları kötü olabiliyor. Bazı marketlerin haftalık aktüel ürünleri kataloglarında, kozmetik mağazalarında, gazete bayilerinde, her yerde hayvan çiftliği de satılıyor. Sabahattin Ali'nin kürt mantolu madonnası da. Bu konuyla ilgili izniniz olursa düşüncemi belirtmek isterim. Ben her ne kadar kitapların yazardan çıktıktan sonra artık halka okura ait olduğunu düşünsem de böyle kültleşmiş yazarlar ve kitaplar için. 70 yıl gibi bir sürenin çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncem şu, yapılması zor mudur bilmiyorum ama özellikle büyük kitapları ve büyük yazarlar için Vakıfların kurulması, bu gelirden beslenen bir vakıfın edebiyata da doğru eserler bırakacağını düşünmek beni rahatlatıyor. Para kazanma meselesini ya da paranın kime kalacağı meselesini bir tarafa bırakıyorum ama böylesi sıradan çeviriler, özensiz kitaplar, yazarın hatırasına da saygısızlık gibi geliyor bana. Bu telif meselesi uzun. Belki bir gün başka bir programda Zafer abi ve ile de konuşuruz. Ama sizin düşüncelerinizde merak ediyorum konuyla ilgili. Yorumlara bırakabilirsiniz düşüncelerinizi. Bu haftalık benden bu kadar. Yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.